الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر المحجلين ومن اتبعه بهدي و احسان اخلاصنومین سیلفال عقید اصل واد ول ورسن اچھن جرسند واد ول وصل asıl geçen dersler یہ ders واحد ول واحد حاقہ واحد ندر واحد ندر واحد اللہ مشدہ ورد مطلوب بر حیات حبی بر جنت نعین خرشہ nedir Çetin azap o da nedir cehennem azabı اطاش عذہ چمی için Allah'ın sınırlarını aşanlar sözüne uymayanlar için yani لری için Musulman dedik Allah'a teslim olanlar için ebedi hayat, cennet, mutlu bir hayat. Uymayanları için Allah'ın matoduna, kanunlarına, nizamına karşı gelen ebedi bir ateş var. Bu vaid vel vaiddir. Geçen dersler hatırlamakta fayda var. Biz dedik bu vaid vel vaid anlamak için Bütün ilim öyledir. Bütün itikat öyledir. Bir tablodur. Bu vaid vaid parçalar var içinde. Bu parçaları tek tek anlarız tablo önümüzde tamamlaşır. Birinci parça nedir? Birinci kural kaide vaid vaidi ehli sünnet itikadına göre anlamada birinci tablo, parça nedir o tabloda? Dedik bunu bilmemiz lazım. Ee, kimse bilmez sonucu neyle biter? Onu kimse bilmez. Dedik, bunu sadece Allah bilir. Hayırla şerden bilemeyiz. Ama cenelde mümin insanlar her üzerine ölürler, kafirler şer üzerine ölürler. İkinci Allah şirki affeder. E, affetmez. Şirkin haricinde bütün meseleleri Allah kadirdir affetmeye. Ve muktedirdir. Bu ikinci mesele. Üçüncü mesele neydir dedik? Üçüncü mesele, e, müminler, cennelde, müminler cennelde cennetliktir. Bir tane İslam dinine girdi, mümin oldu. İslam dininin hangi köşesinde olsa ebedi yeri onun nedir? Cennettir. Şafirlerin de, müşriklerin de, münafiklerin de cenelde ebedi yerleri nedir? Cehennemdir. Bu dört meseleyi biz geçen iki derste anladık. Her derste bir meseleyi açıkladık. Evet. Bu derste neyi açıklayacağız? Bu derste devam edeceğiz. Bu kaideleri tek tek açıklayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi biz geçen dersten bir parça kaldı bizde. O da nedir? Biz dedik muminler, delil getirdik. Muminler kim iman üzerine öldü, yeri cennettir. Kim kifir üzerine öldü, yeri ataştır Bu cennel. Şahısta değil, cennelleme. Bir dene İslam dairesine girdi, iman dairesine girdi. Onun yeri nedir? Cennettir. Bir dene kifir iman dairesine girmedi. Yani iman dairesinden kifir dairesine çıktı, yeri ataştır onun üzerine ölse. Musulman da İslam üzerine iman üzerine ölse. Bucisini işledik. Cahirlerin de delillerini işledik. Şimdi e, müşriklerle ilgili, şirkle ilgili o delilleri de işlerim. Ondan sonra 5. parçaya geçeceğiz. 5. kural. Evet. Şirk üzerine olanlar. Ehli sünnet şirk üzere ölen kimsenin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 Evet. Şimdi Ehli Sünnet ve'l Cemaat şahitlik ederler. Neye şahitlik ederler? Allah'ın emirlerine şahitlik ederler. Yoksa nereden biz biliyoruz cennet cehennemliktir? Şahitlik ederler dediğimizde Allah'ın emirlerini onaylarlar. Allah'ın emri nedir? Kim şirk izer, şirk üzere öldü? Bu nedir? Ataşlıktır. Ebedi ataşlıktır. affolunur mu? Olunmaz. Biz birinci kuralda ne dedik? Allahu Teala her şeyi affeder. Sadece neyi affetmez? Şirki affetmez. Rabb-ül her şeyi affeder sadece şirki affetmez. Ne kadar günah işlesen, işle bir mahsuru yoktur. Sadece Allah'a şirk koşma. O değil bir mahsuru yoktur. Hemen sevinmesin günahçiler. Biz işleyelim. Evet. Cünahçerlere buradan müjde verebiliriz. Allah, Allah ve Resulü verdiği gibi. Cünahçer ne yapmışsa yapsın o dokuz on dokuz öldürdü. Sonra yüzü de öldürdü. Onun gibi olsa bile ama Allah'a tövbeyle çıksa müjde ona var. Ama bir tane günah üzere öldü. Ama muvahhittir. İslam dairesindedir. Tövbe etmedi. Ona Allah affedebilir. Allah kadirdir her şeye. Ama şirk üzere ölsen hem bizim yanımızda hem Allah indinde bu ebedi ataştadır. Ehli sünnet buna inanıyor. Onun için arkadaşlar şirk meselesi şaka bir mesele değil. Riskli bir meseledir. İnsanın hayatına mal olan bir meseledir. Yani sen şimdi mayın terlasında yürüsen ha? Orada komiklik Şaka yapabilir misin? Ha? Ne yaparsın? ter dök, Der dökersin. Her adımını cımbızla seçersin. Her adımını böyle ter dökerek yaparsın. Çünkü bu işin şakası yoktur. Hayatına mal olacaktır. Bu dünyadadır. Ahirette nasıl? Ebedi hayat. Yani şirkten geçsen ebedi hayatına mal olacaktır. Dünya çok kısadır Ama ahiret ebedidir. Onun için şirk önemlidir. Bazen bazı gruplar bizimle alay demeyelim. Yani diyorlar siz hep şirki anlatıyorsunuz. Ya İslam bir ceneldir. Ama şirk o kadar önemlidir. Rabbil alemin bak şirk harici her şeyi affediyor. Biz insanları şirkten kurtarsak cerisi kolaydır. Yavaş yavaş onlardan da kurtarırlar. Ama şirk baştan bitiriyor insanı. Ben şirkten kurtarmadım. Kılıfta uğraşmakla ne faydası var? Yani bir Musulman İslamiyeti yaşıyor. Sakali, şervarı, çarşafı her şeyi tamam. Ama Allah'a şirk koşursa o şirkten ister bilerek ister bilmeyerek Allah'ın kalitesine giderse ne olur? Ne yazar? O çarşaf, şervar ne yazar? Ebedi ateş, azabı yazar. Allah kuruş Çünkü bu bu ayet okuduğu جب arkadaşın Nisa surasında ayette diyor Allah her günahı affeder ama neyi affetmez şirk inna Allah bunu gerçek biz açogladık dersin birinci dersin inna Allah la yeghfiru en yushrake bihi ve yeghfiru madune dhalike limen yaşa Allah istediğini affeder şirk hariç Çim şirk koşsa, bak bu bizim sözümüz değil. Imamların da sözü değil. da وم این nedir Yani azam en شر خوشہ günahın Kötülüğün en büyücünü işlemiş. Onun için şirk meselesi çok önemli meseledir. Bir yere şirk girdi otomatik olarak o yerde tevhid kalmaz. Dışarı çıkar. Çünkü kaide la yectemiani ve la yertefi'ani. Bu bir kaidedir. Ne bir araya gelirler ne bir arada Baş kaldırırlar Olmazlar. Şirkten tevhid zıt meseledir. Şirkten tevhid zıt meseledir. Şirkten iman zıt meseledir. Çişsi bir arada bulunmaz. Çişsi terstir. Biri bu tarafe gidiyor, biri tersine gidiyor. Onun için tevhid olduğu yerde şirk bitmesi lazım. Şirkin girdiği yerde tevhidi bitirir. Tevhidin imamı var. Şirkin imamı var. Herkisinde imamı var. Önderi var. Yol gösterici var. Tevhidin imamı kimdir? Allah'ın elçisi. Allahu Teala yanından. Allah seçmiş cımbızdan bir insan oğlunu, Adem oğlunu onu kendisine elçi seçmiş. O nasıl birisi olur? En sağlam, yer üzerinin en hayırları olur. Onu bize önder göstermiş. allah Teala ona vahiy veriyor, emir veriyor, bize yol gösteriyor. Bu nedir? Bizim yol gösterimizdir, İmamımızdır kaidimizdir, liderimizdir. Bu da kimdir? Peygamberlerdir. Bizimçi kimdir? Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Bu imamımızdır. Şirkin başında kim var? Cennetten devam ediyor bak. Cennetten Hazret Ağa'dan babamız yaratılanı, Devam ediyor. Ne devam ediyor? düşmanlık Şirkin imamı. O da kimdir? İblistir. İblis nereden alıyor? Şimdi bizim imamımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nereden alıyor? Allah'u u Teala'dan. İblis nereden alıyor? Kendi nefsi havasından. Nefsi havasından aldığı için kibir yaptı. Allah'ın emrine karşı geldi. Çok da karşı gelmedi. Ya dedi nasıl olur? Bir soru sordu. ama o karşı gelmektedir. Allah'a soru sorulmaz. Haşa vakafa. Onun için bir hasta, bir mümin adam hastalığa yakandı, yakalandı diyebilir mi? Niye ben ya Rabbi? Haşa vakafa. Allah seçti seni. Bir de bir prentez arasında bir Müslüman bakır duyduk, a kansere yakalanmış. Ya hak etmemiş genç, yazık oldu. Estağfurullah. Ne demek yazık oldu ya? Allah'ın iradesine karşı mı geliyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim taun hastalığından vefat etti öldü, o cennetliktir, şehittir. Kanser. Müjde verdi. Şimdi kanser taundan daha şedil bir hastalıktır. Müjde daha fazla alması lazım. رس اللہ ربھی تھر جینٹس تھر یہ اولد اتھم تھرس نا سام اللہ شد خلو اونی چھ ابتلا bela, ne kadar imanın ام... diyor نقد ایمان شدید الل ایمل رسول اللہ ایم بیادہ پھیمل تحفظ اللہ ایمانہ جورہ سورا اون جلن سورا اون جلین یعنی ایمان o kadar çok olur İşte şirk nedir? En tehlikeli şeydir. Onun için şirkten biz uzak durmak için ne yapacağız? Allah'ın elçisine uyacağız. Bunu nere bağlamak istiyorum? Bunu bağlamak istiyorum ki bize diyen arkadaşlar işte şirk çok üzerinde duruyorsunuz. Ehemmiyetini gösteriyorum. Çünkü Allah insanın hayatına mal oluyor. Bu dünyada ahirette de ebedi hayatın senin yok ediyor. ya Halidine fiha ebede. Her şey cinsine geçerlidir. Cennet cehennemdir. Cennette kim Allah'ın elçisine uymuş? Halidine fiha ebede. Ebedi. Kim iblise uymuş, şeytana uymuş? Halidine fiha ebede. Ebedi olarak ataştadır. Onun için şirk önemlidir arkadaşlar. Şirkin, şirkin neyi önemlidir? Emel önemli değil. Tevhidin emeli önemlidir. Şirkin bilme, bilinmesi önemlidir. Bileceksin içine düşmeyeceksin. İşte şirk önemi buradan geldi. Onun için Allahu Teala şirkle ilgili ayetler Kur'an-ı Kerim ihtimam vermiş şirke. Tevhide. Yani tevhide önem vermemiz de Neyi delalet ediyor? شرکن bitmesini delalet ediyor. Çünkü dediğim, bu tevhid girse bir yere oradan شرک. Yani yer dediğimiz de neresidir? مؤمنün kalbidir. iman kalptedir. Ha? iman kalptedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalpte bedende bir et parçası var. O ıslah oldu. Her şey ıslah oldu. Ala ve kalp kalptir o. Tevhid girdi bu kalbine şirki atar dışarı. Şirk ne yapar? Sızıntı yapar. Bir de incirmez. Çünkü şeytan da uyanıktır. Teknik değişir. Bak Resulullah zamanında değiştirdi tektiki. Resulullah ne dedi? Şeytan dediği es getirdi. Sizin artık size şirk işletemez dedi. Yarımada da şirk işlemez. Neden? Tevhid yerleşti. Ama dedi bırakır mı işi? Bırakmaz dedi. Ne bakar? Yavaş yavaş dedi. Tehriş aranızda ihtilaf sokar. Ondan sonra başlar yavaş yavaş işlemeye. Onun için bir Musulmana gelip şeytan diyen mi puta sücre demez Diyemez. Detaylı yollardan sana yaptırırlar. İslami kılıfta getirir, pakette verir sana. Şeytanın telebeleri de dolaşıyor, biliyorsunuz aramızda. He? Bu siyasette de bunu görüyorsunuz. Nasıl adamlar İslam adı altına, he? İslam kılıfında sana başka tevhide zıt düşen şirki teklim ediyorlar. Bu da var. Onun için Allah subhanahu teala şirke önem verdiği için biz de şirke önem veriyoruz. Ehl-i sünnet neye inanır? Kim şirk üzere öldü Allah kurusun. Bütün mus musulmanları Allah muhafaza etsin. Şirke düşen musulmanları da Allah hidayet versin. Biz ümit ederiz. Nasıl kendimiz için arzu ediyoruz? Bütün musulmanlar için arzu ederiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir mümin imanı tamamlanmaz, kardeşi, e, kendine, kardeşi sevmese, kendine sevdiğini kardeşi için sevmesin. Kendine sevdiğini kardeşi için istemez. Biz bütün musulmanlara yer üzerinde Allah'tan temenni ederiz. İman üzere ölsüler, şirk üzere gitmesin. Allah bizi bütün musulmanları kurusun. Şirk olan üzere bazı kardeşlerimizi de Allah kurusun, şirkten kurtarsın, bizimle cennete gelsin. Çünkü biz öyle inanıyoruz ki Allah Gaffarur Rahim'dir. Allah'ın rahmeti çok büyüktür, kapsamlıdır. Her şeyi affeder, şirki affetmez. Onun için ne diyoruz? Affetsin, onlar da bizinden gelsin. Cennette yer mi kalmaz? Niye dua etmemiz olar için? He? Biz öğütün verici değiliz. Biz insanlara hidayet yolunu göstereceğiz. Çünkü biz kimi taklit Sadece, hidayet, dua اللہ O kardeşlerimizin ateşe gidiyorla ellerinden çekmemiz lazım. Bize küfretseler de, söyseler de, beğenmeseler de, döyseler de biz onlara şefkat gözüyle bakacağız, ellerinden tutacağız. Son nefese kadar, hatta onları kurtarana kadar. Bu arada sadece sebeplere sarılmaktan değil, onları ellerinden tutup tatlı dilden de değil, bunlar da vacip. Bu arada en önemli mesele nedir? Allahu u Subhanehu Teala dua ederiz. Kardeşlerimizi kurtarsın. Bu çok önemlidir. Yani zahru gâypten dua mustacaptır. Dua birçok konuda mustacaptır. Yeri var zamanı var mekanı var. Bir bir bir duada mustacap dua zahru gâypten. Zahru gâyp nedir? Yani o kardeş bilmiyor. Sen o kardeş için onun haber olmadan senle Rabbinin arasında onun için dua ediyorsun hidayet için. Bir de ehli i sünnet neye inanır? Cennet böyle dar değil bize yetmez diye. Her şeydense cennet o kadar büyüktür. Arzuh arz-ı ardu semavati vel ardu. Yer göç kaderi sadece enidir. Ölçülmez, tartılmaz cennetin hesabı. Evet, Ehli Sünnet inanıyor ki Çin bir şirk işledi ister itikatte, ister kavulde, ister fiilde o şirk üzere öldü. اللہ kimse şefaat اللہ شفا حارہ سہ شفا Delil de Nisa suresi 145. ayet. Evet. Ee, pardon, e, 145. değil. Nisa su 148 bir de 116. ayet. Aynen Nisa suresinde iki yerde geçiyor bu ayet. 48'le 116. İki yerde geçiyor. Bir. Evet. Diğer ayetleri de okuyalım. Yine yani de tek tek okuyalım. Şüphesiz ki Allah'ı var peygamberlerini inkar edenler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 ve resulü ki Allah ve ne yaparlar he inkar ederler ya kufruna billahi ve inkar ederler he ve billahi و... Allah ve رسولlerini inkar ederler burada inkar girdi şirk yoktur değil mi inkar ediyorlar yani Allah ve resulün inkar ediyor inkar eden nedir Şafirdir. Kim musulman olur, mumin olur? İman eden. İman nedir? Onu inanıp kabul eden. Bu imandır. Şimdi sonra ne gelir? Sonra ne gelir? İnkar ediyorlar ama inkarda da datay var. Bir tane ateisttir. Toplam inkar ediyor. Bir tane ne yapıyor? bir kısmını inkar ediyor bir kısmını kabul ediyor. Mesela Hristiyanlar niye çafırdılar? Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risalesini kabul etmiyorlar. Yahudiler niye çafırdılar? Hz. İsa'yı Muhammed'i kabul etmiyorlar. Ve Ne diyor? Ve yuriduna en yufrequ beyne Allahi ve rusulihi. İstihlalcı Allah'la Rasul'ların arasında Ne yapsınlar Eyüp? Ayırmak istiyorlar. Ayırmak istiyorlar. Ayırmak nedir? Yani bir kısmına inanıyorlar, bir kısmına inanmıyorlar. Yani biz Allah'a inanıyoruz, Rusullarına inanmıyoruz. Bunların da içine bir günde kim Kur diyorlar? Kur'an-ı Yun diyorlar. Kur'an-ı Yun, çökeni nereden başladı? 200, 250 sene önce Pakistan'dan başladı. Pakistan, Hindistan oralardan başladı. Bıra ne zaman sırsladı? Çok zaman değil. Burada da ne diyorlar oralara? Malci. Malciler. Malci nedir? Yani ben sadece dinimi Kur'an'dan alırım. Kur'an'dan alan insan dinini olur? kafir olur. Neden? Çünkü diyor Resul'u itibar etmiyorsun. Ya Kur'an'ı kim getirdir? Resul. Bu sefer inkar edemiyor. Resul'ü ikrar ediyor. Ama diyor Resul'ün sözünü almıyorum ben. E Resul'ün sözünü almasan Resul'ün kıymeti ne oldu? allah Teala aynen inandığın kitapta ne diyor? Ben Resul'ü gönderdim size Kur'an'a çuklasın. O zaman sözü bizim için şerttir. He? Malciler Allah kursun bunun altına giriyorlar. Eğer inanıyorsalar Resulullah'ın sözü. Bir kısmı biraz uyanıklık yapıyor. Nasıl şimdi din düşmanları? Ha? Bu bir Rusya hariç Sovyetler Birliği hariç bütün yer üzerinde bütün yer üzerinde gayrimüslimler hiç kimse Allah'ı inkar etmedi. Demedi biz din İslam dinine karşıyız. Ne dediler? İslam dini ama kısıtladılar. Allah'la kurun arasındadır. Deseler karşıyız ne olur? Ooo her çeşi şey elin silaha sarılır. Siz bizi tanımıyorsunuz. Ama ne yapıyorlar? Boşaltıyorlar. içini insanların da şeylerini, galayanlarını ne yapıyorlar? Aldatıyorlar yani. Boşaltıyorlar. E bunlar da de ne dediler bir kısmı uyanıklar? Şimdi deseler bir sünneti inkar ediyoruz. Tabi ki olursunuz. Sünneti inkar eden yoktur yer üzerinde Musulman. Kim dese bütün fırka diyersen çafirsin. Ne dediler? Burada da sünneti çiğe ayırdık dediler. Bir sünnet var. Kur'an'da aslı var. Oları kabul ediyoruz. Ama Kur'an'da aslı olmayan sünnetleri kabul etmiyoruz. Bitskiş yolu buluyorlar kendilerine. 30 yani evet, hadisten alabiliriz o kadar سنہندہ Bu da uyanıklarıdır kuran Yunun. Evet, Allah bizi de bunların şerrinden korusun. Sonra ne diyorlar? Allah Teala diyor Oların diliyle. Ne diyor Nun'minu bi ba'dın ve nakfuru bi ba'd. Ha, biz bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmazız. Yani peygamberlerin bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız. Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi. Yen yani de مسلمان قسم شریبسمر شریعت اللہ رسند شریعت سیاست دنیا حلبی شریعت رسول اللہ صلی اللہ sellem devlet kurdu 4 halife devlet خوردلار ondan sonra dünyaya İslam چھ ملدور 1400 چھیما گلفا ندیمین İslamiyet'i de beğendim. Ama şeriatin hepsini uygulamak zorunda değilim. Bir kısmı benim aklıma yatmıyor. Ben şert görmüyorum yanda. Ne yapıyor? Cumbuzdan seçiyor. Ha baş baklamak önemli değil. Kalp temiz olsun. Sakal önemli değil. İnsanın kalbi Resulullah'ı sevsin. Yani işte zekat, sadaka şart değil. Yani bu düzen olmalı. olmak şart değil. Bu mesele önemli değil. İslam sadece benim istediğim gibi İslam'dan cımbızla yetteh kıbu'ne zalike sabila. İstediğimizi alalım İslam'dan. Bu nedir arkadaşlar? Allah'ın sözüyle bu çifirdir. Ehli sünnet itikadında iman bir bütündür. İman itikad bölümünde bir bütündür. Yen yani Allah'a ve Resulüne, Allah'ın sözlerine hepsine inanırsın, mümin olursun. Yen yani hepsine inanırım, bir mesele inanmam kafir olursun. İtikad meselesinde budur. Ama amel meselesinde imanda, iman parçalamağı ehl-i sünnete göre kabul eder. Nasıldır amel meselesinde? Yani mesela ben imanı hepsini itikadan kabul ediyorum ama günah işliyorum. İçki haramdır, ben içiyorum onu. İçerken ama demiyorum halaldır. Ne diyorum? Evet ben günahçarım, ikrar ediyorum. Burada nedir? Böyücünaha dönüyor. Yani bu böyücünah dedik, şirkin haricindedir, inkarın haricindedir, insanı ebedi ateşta bırakmaz. Ha Allah subhanahu teala e ya tevhidin zedelesi ebediyet aşkta da bırakır seni. Ama tevhid üzerine gitsen ebedi ataşta değilsin. İşte bu çok önemli meseledir. Bunu tam bilmemiz lazım. O zaman İslam dini bir bütündür. Parçalayamayız. Sonra Allah subhanahu ve taala ne diyor? Kimin hakkında? işte resullere inanan yani Allah'a inanan, resullere inanmaz. Yani istedğimiz istediğimiz gibi çıkardırız. Ulâike humül kâfirûn haqqan. Hakkıyla çahırlar bulardır. Yani bununla Allah Teala'yı karşılasan haktiyle bulardınız. Eydi burada işte. sonra ayeti bitirerim. Ve a'tadnâ lil kâfirîn azâben Ne demektir? şoförlere biz ne hazırladık? Azap evet alçaltıcı. Yani en alçaltıcı. Ben yani hiç takdirleri yoktur orada. Hiç şeyleri yoktur orada. Hiçbir itibarları yoktur. Azaban muhine çok alta, al, alça, alçaltıcı. Alçaltıcı. Altal al, alçaltıcı. Yani itibar yoktur olarak. Hiç kimse kerametleri yoktur. Hiç kimse diyemez, bu niye böyle oldu? Evet. Şimdi, burada şirk nerededir? Burada çifir var. Tabi şirkten çifir eşittir, kardeşler. Birbirinden ayrılmazlar, eşizler. Ama şirk nerede burada? Şirk, Allah'ın emri, Allah'ın emrini birdenbire terç etmiyorlar. Ne Ne yapıyorlar? Ortak koşuyorlar. Burada ortak nedir Şirk. Hava nefis. Neden? Demiyor ben Allah-u Teala'yı kabul etmiyorum. Ben bir kısmına inanırım, bir kısmına inanmam. İşte şirk budur. Hava nefis şirki. Ne yapıyorlar? Ortak koşuyorlar. İşte böyle giden Allah'ın karşısında ne diyor? Hakkıyla çafirler bulardır. Evet diğer ayet. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacaktır. Evet. Bu da Ali İmran 85. ayet. Ve men yetegi gayra'l-İslam Allah'ın İslam dininden başka bir din kendine seçen seçen yensese felen yuqbala minhu. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَبُولُونماز ondan o din ahirette de o nedir hasirlerdendir Hasir nedir zerel edendendir insan nasıl zerel eder sermayanı ticarete bırakırsın birden çıkarsın zerel ettin hep bayas çıktın elinde bir şey kalmadı bu nedir iflas ettin kim zerel eder Kim İslam'dan başka bir din seçse. İyidir burada ilaka nedir zerelden? Telefonlarınızı lütfen kapatın. Sessiz almayın, kapatın. Nedir zerelden burada? He? Bak ne diyor? Ayetim bir de Eyüp sana zahmet onu bile de olsun oku. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacaktır. kayıp zerare oranı yani kaybeder. Bir şey bir insan nasıl bir şeyi kaybeder? He? Kaybeder nedir? Yani cirdi kaybetti. Elinde bir sermayesi var kaybetti onu. Zeralet yani. Zeraletti kaybetti onu. Şimdi burada yani bir şey var, gariplik var değil mi? Ne diyor? "ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه" Kim İslam'dan başka bir dinle gelse Rabbinin karşısına kabul edilmez onun. He? Ahirette de kaybedenlerden olur, zarar edenlerden olur. Demek ki bu Allahu Teala'ya inanıyor. Espri burada ayette. Allahu Teala'ya inanıyor. Yani ateist değil. İbadetten de gidiyor allah ters Allah Teala karşısına ama yanlış bir yoldan gidiyor. İslam'dan başka. Şimdi İslam dini nedir? İslam dini bizim Muhammed el Mustafa sallallahu aleyhi ve ala ve sellem getirdiği dindir. Ama bütün peygamberler Hazret Adem'den İslam dini zaten cennetten gelmiş bize. Hazret Adem'den. La ilahe illallah Hazret Adem ilk bunu telkin olmuş. Oradan gelmiş nere kadar torunu Muhammed el Mustafa'ya kadar. He? Bugüne kadar da devam ediyor ahirete kadar da devam eder. Nere gider bir de la ilahe illallah bir de cennete gider. İstikrar orada olur cennette. Yani cennetten çıktı yerde bir tur attı bir de döndü cennete la ilahe Ama bu imtihan tarlası olduğu için bu yer kim sarılırsa la ilahe illallah, kendisini cennette bulur. İşte bu o kulptür. Allah Teala diyor kim Allah'ın kulpuna sıpsı sağlam sarılırsa cennette olur. Bir şey çark dönüyor, sen o kulpa sarılacaksın. O da nedir? La ilahe illallah. Kendini nerede bulursun? Cennette. İşte bu ayet budur. İslam'dan başka bir dinle gelsen. E şimdi Hazreti Musa da İslam dinini getirdi. Değil mi? İslam din nedir? Tevhid dinidir. Afzal mâ kultu ene ve annebiyyine min kabli la ilahe illallah. En güzel söz, en iyi söz, en Mükemmel söz. Ben ve benden önce bütün peygamberler söyledi ne? La ilahe illallah. Bundan iyi faziletli bir kavli yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani ilah nedir? İbadet olunacak. Eydir Burada ayette ne diyor? İslam'dan başka bir dinle gelsen. Demek ki başka bir dinle giden var. Ne olur? Ahirette zerreli olur. Bunu nereye bağlıyoruz biz? Kehif surasında Son ayetlarında ne diyor Allah Teala? قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالَ Size haber vereyim. اَخْسَر۪ينَ اَمَالَ amelleri en husrana oğrayan kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَ Olardır ki dünya hayatında amel yapıyorlar ama bize gelirken amelleri hebaen mentur oldu. Ne için? Çünkü Allah'ın isteğiyle gelmemişler. Allah'ın yoluyla gelmemişler. Biz ne dedik? Çitene iman var. Çitene yol gösterici var. Biri Allah'ın elçisi, biri Allah'ın düşmanı. Sen Allah'ın düşmanına bazı şeyde uysan bile, he, özellikle şirkte uydun, Allah'ın elçisiyle bir araya gelemezsin. Şirkten tevhid bir şemsiye altına gelemez. Bir kalpte olamaz. Onun için bu ayet burada çok leziz bir anlamı var. Çok lezzetlidir. Ne diyor? Allah'tan başka bir dinle gelsen kabul olunmaz. Kıyamet gününde o ameller. Şimdi bugün de Hristiyan var mı samimi? He? Var. Yahudi var mı samimi? Var. Kime ibadet ediyorlar? Allah'a. Cennet cehenneme inanıyorlar mı? İnanıyorlar. Ha? Kiliselerinde, havralarında ibadet yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Sadaka da verirler belki Allah rızası için. Ondan dolayı bizim bazı cahil alimler var. Bazı cahildir, aldatılmış. yen yani cehaletinden ehl sünnetin hakika inancını Resulullah'ın hakiki matodunu anlamamış. Ne diyor? Yahudi Hristiyanlar da ibadet diyor. Canım bunlar da cennete girer. Al işte ayet apaçuk. İslam dini burada apaçuktur. Gerçek İslam dini dedi Hazreti Adem'den geliyor Resulullah'a kadar. Ama Resulullah'ta İslam kelimesi Resulullah'ın getirdiği dine sambol oldu. Neden sambol oldu? Çünkü sen bir paket yapıyorsun, en sonda kaşayı için vuruyor, o, o paket onun olur. Bütün tevhid dinini İslam toparladı içinde, sonra kaşayı kim vurdu? Hatemun nebin kimdir? Muhammedil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için o din hak etmiş onun adını olsun. İslam dini kimin adına Kaldı Muhammed Mustafa. Neden böyle oldu? Ayrıcalık var. Çünkü en son peygamberdir. Bütün peygamberlerin dinini Resulullah tamamlandı, paketlendi. Bu paket ne zamana kadar devam eder? Kıyamet gününe kadar. Şimdi ne zaman oldu? 1400 sene. Daha ne zaman var? Allahu u Alem. Çünkü bu gaybdir. Ama Resulullah, Allah adaletli olduğu için mutlak adalet sahibi bizi birden hemen sürpriz yapmaz. ہم اللہ درمیشن تفلا سم باش سم İslam dininden başka bir نام باسکاس tamam جünde bizim Müslüman camia tamam biz yahudi hristiyan bunlar ebedi ateş biz bunu biliyoruz elhamdülillah ehl-i sünnet itikadına göre biz o hocalar çıkıyorlar televizyonda yan başka yerlerde ne diyorlar işte yahudi hristiyan da cennete girer hayır la ilahe illallah tan cennete giremezsin muhammed mustafa geldikten sonra la ilahe illallah muhammed -i resulullah yekbar Çünkü la ilahe illallah sen nasıl محمد رسول حضرت veriyor حضرت عیسی حضرت مسدم قرآن حبر hem de اللہ değil sadece اللہ ندر اللہ علیہ وسائر اللہ şirk خوشی Ondan dolayı şimdi burada bizim çıkarttığımız ders dinlen değil. Bu bizim için bitmiş elhamdülillah. Bunu bütün musulmanlar kabul ediyorlar. Bakmayın bazı sapık fırkalar var bir günde. Diyalog, hoş yörü adıyla. E, e, tamam biz musulmanlar, alimlerimiz diyor aile sünneti alimimiz. Musulmanlar zayıf dönemlerinde, zayıf olduğu dönemlerde eee Düşman cüzlü olduğu dönemlerde anlaşmalar yapılabilir. Ha? İcabında dostluklar da yapılabilir. Resulullah müşriklerden sulh yaptı. Anlatabildim mi? Ziyarat da olur, ticaret da olur çafirden. Bunların bir mahsuru yoktur. Ama bunlar dinimizin ölçüyle olur, kurallardan taviz vermeyelek olur. Yok ben kuraldan. Ben bugün de tamam, çifir devletleri bir günde bizden üstündüler. Bizim üzerimize hakimiyetleri var. Ama biz taavüz vermeyerek onlara el hüzہ atırız. Taavüz verdin ne olur? Allah kursun sen de onlardan olursun. وَمَنِ يَتَوَلَّهُمْ فَهُمِنُونَ Kim onlardan elini verdi onlara onlardan olur. Ama tevilden iştihattan zayıf dönemde verdin ama muhid kalarak dininden taavüz vermeyerek onlardan Resulullah'ın ve ashabın yaptığı cip. Taavüz verdiler mi? Vermediler. Ama icabında esneklik gösterilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sulhül Hudeybiye'de nasıl esneklik gösterdi? Resulullah Allah'ın elçisi diye onun adını ne yaptı? Sildi. Hatta Hazreti Ali Hazreti Ali ne yaptı? Kavrayamadı bunu. Dedi ya Ali sil dedi onu. Dedi ben silmem ya Resulullah. Sil dedi onu. Sil. Dedi, sil. Sil. Dedi onu. Silmem ya Resulullah. Hazreti Ali kavrayamadı nasıl olur ben Resulullah'a sileyim Allah'ın elçisini kelimesini sileyim Çünkü Kureyşi dedi ki ben de, bilsem sen Resulullah'sın seninle niye muhalefet ediyorum Ben inanmıyorum ikrar etmiyorum seni Resulullah takdir etti Ali'nin sevgisini ne dedi ona dedi ona Göster Resulullah ummidir Okuba yazmağı yoktur Nerede yazılmış Hazret Ali elini koydu oraya yazının üzerine Resulullah'a Resulullah salladı sildi mübarek eli Bu nedir? Esnekliktir. Vesaire bunun gibi ama dinden taviz verilmez. Kurallarımızdan taviz verilmez özellikle şirk tevhid meselelerinde. Evet bu din meselesini biz çözdük ama bizim şu anda bu günde musul'dan fırkalarında şirk hoşuna oluyor mu? Oluyor maalesef. Başka bir dinden gelmiyorsun Allah Taala karşısında. Ama neyle geliyorsun? İslam diniyle geliyorsun. Ama bazı şeyleri yapmıyorsun. Olmasa da olur diyorsun. Sen neye göre olmasa olur diyorsun? Ha yapmıyorum ben. İkrar etsen olur. Cünahkar olur. Büyük günah işlersin. Ama diyersin Vallahi şert değil başörtüsü. Şer değil filan ibadet. Allah kurusun. Bu ne olur? İnsanı çifreye götürür. Şirke götürür. Şirk nerede burada? اللہ تعالیٰ شخص دیلا eyledi ne olur Allah اللہ şirk olur E bu günde bazı fırkalar var Allah kulusun Allahu Teala'ya şirk koşuyorlar. Ama ne yapıyorlar? Namazları var, niyazları var, hac, umre, güzel ibadet, güzel giyim, cami yapıyorlar ama şirk koştun ne yazar bunlar? Hiçbir şey yazmaz. Melekler hiç bakmazlar buna. Terazinin yanında melekle kesinlikle bunu teraziye yalnızla. Kaldırın derler sizin malınız geçersizdir sizdir bizim Rabbil Alemin terazisinde. ne geçerlidir. Resulullah'ın yoluyla geleceksiniz bize. Ama şeytan da diyemezsen gel şey benim yolumla. Sana kendi yolunu Resulullah'ın yolu diye gösterir. Onun için bugün de şeytan bize diyemez putta secde yapın. Ya puttan isteyin. Detaylı yollardan gelir. İşte salihlerden isteyin. Evliyaullahlardan isteyin. E bu da detaylı yollarda şirk. Allah kuruş. 3. fe ila salta fesalillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorsan Allah'tan sorarsınız. işte bu ayette de ne delalettir? Şirki meselelerin bir kısmı bu ayette de işleniyor. Evet. Diğer şeye geçelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Allah'a herhangi bir şeyi şip koşarak ölen kimse cehenneme girer. مَنْ مَا تَيُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ چم öldü yani şirk üzere öldü يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا bak burada شَيْئًا bir meselede de bir şey şirk koşulan değil hayatın şirk üzerine yapılmış onun için دَخَلَ النَّارَ ataşa girer burada ataş ebedidir e burada hadiste ebedi değil mi? dur ataşa girer Ebîzbîlüs Müslümanlar ataştan da çıkar. İşte İslam dini arkadaşlar, Ehli Sünnet'in bir özelliği var. İtikad meselelerini, fıkhi meselelerde de bir hadis, bir ayetten fıkıh istinbat etmeyiz biz. Ehli Sünnet'in özelliği budur. Nereden istinbat ederiz? Bir meselede dinin bütün datayıyla, ayrıca bir meselede bütün deliller toplanır, bütün deliller araştırılır. Dinin ölçüsüne göre hüküm çıkartılır. Bu da kime hastır? Ehl-i sünnet vel cemaate hastır. Ehl-i sünnet vel cemaat kimdir? Bazı arkadaşlarımız bilmez. Yende hatırlatmakta fayda var. Yani bir günde her çeşit diyor ben elhamdülillah musulmanım. Acaba musulman mı? he Kim İslam için İslam'ın dinine uymuşsa o musulmandır. Kim ehli sünneti uyumuşsa kurallarını, kaidelerini olmuşun mudur? E ehli sünnet neredendir biz uyalım? Bakın. Ehli sünnette bir ölçü var. Ehli sünnet dinini kimden almış? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah kime vermiş? Sahabeden. O zaman birinci kuşak kimdir? Ashab-ı kiram'dır. Ashab-ı kiram'dan kim aldı? Tabiin. Tabiin'den kim aldı? etba u yani bunlar hepsi bir dönem bitiyor ha 70 80 sene oluyor etba u tabiinden kim tabi etba aldı etba u neyi aldılar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyesini yani şeriatini yani Allah'ın emrini o etba u tabiin içinde kimler var 4 tane büyük imam Azim imam 4 tane var. Ümmet bunun üzerinden yapmış icma yapmıştı. Olar işte 50 sünneti temsil ediyorlar. Orada halaka tamamlandı. Kitaplar yazıldı, Tedmin olundu. He? Ondan sonra bize bu ilim yazılarla geldi Bin senedir ya. Yani. Bin senedir bu ilim bize geldi. Bu arada bu imamların mezhebini ister itikatta ister fıkıhta ister usulda ne yaptılar hepsini yazdılar bunlar elimizde var mı بجن vardı işte bu dört imamın yolunda gelen ehl sünnettir ha ben dört imama mensubüm elhamdülillah ben hanefiyim ama abu hanife'ye uymuyorsam itikatta o zaman kusura bakma diye ben elhamdülillah fıkıhta hanefiyim Doğru mu söyle? O zaman deme ben ehli sünnetin çerçeyindeyim. Ehli sünnetten ayıran kollar da var. Kendilerini neye nispet ediyorlar? Ehli sünnete. Ama bu değil. Hakiki ehli sünnet nedir? O imamların izinde gidendir. İtikatta da amelde de. Onların yolları hakiki ehli sünnettir. İşte Çin dedi ben ehli sünnetim hakiki. O, onların matemat uyması lazım. Usullarına, kaidelerine. İşte onların da usullarında, kaidelerinde ne var? Bir ayetle, bir hadisten yola çıkmazlar. İşte kim bir ayetten, bir hadisten yola çıkar? Hariciler. Hariciler İbni Abbas'tan tartışmaya, İbni Abbas kampa gitti, hiccat kalksın üzerlerine. Diyorlar biz bu ayetten bunu anlıyoruz. İbni Abbas diyor ama bu ayetin anlamı bu değil. Biz Resulullah'ın telebeleriyiz. Bu ayetin anlamı nedir? Budur. Ki Hazreti Ali de bunu uyguluyor. Olmaz dediler. Biz böyle anlıyoruz. Nereden anlıyorsunuz? E işte ayet apaçıktır. Ama açıysa maksadı budur. Diğer yerler de açık oluyor. Burada harici olan fikir yen onlara uyan fikir ne der? Burada dekalanlar E biz biliriz muhidler ateşe girer, azaplarını çekerler sonra çıkarlar. Ama diğer ayette, ayette var. Bu hadis o ayetin ışığında anlarız. Şimdi ayete paçuk diyor ebedidir. Hadis demiyor ebedidir. Sen hadisi ayetin üzerine nesk ettirebilir misin? Ettiremezsin çünkü çetrefil yoktur. Zaten bu da dinin bir delillerinin bir zenginliğidir. Bu da bir iptila zaten. Muteşâbih ve غیر müuteşâbih جبی. Allah subhanehu ve teala insanları bunu da ne yapıyor? İptila ediyor. Kimin imanı kuvatlıdır? Kim doğru yolu setmiş? Kim aklını gerçek kullanmış? O cenneti hak derer. دَخَلَ النَّارَ اَتَشَجِرَ مَنْ مَا تَيُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْا Yani olabilirsen Çok güzel İslami bir hayat yaşıyorsun. Ama ufak bir şirk koşsun Allah-u Teala'ya. Şirkin ufakı büyücü yoktur. Şirk, şirktir. Koştu, tabi günahın ve balın var, çifrin de büyücü var. Yani çifrin de, çafirlerin de içinde derecedir. Nasıl cennet, kat katı ise 7 kattır, cehennem de yedi derekedir, yedi deredir böyle. Yerin altında. Nedir? Derece derecedir. Hafif cifirliler birinci derecede yanar. Vesaire gider. En çafirlerin en kötüsü kimdir? Munafikler. Derkil esfeli minenlar. Ataşın en kat dere derinindedirler. Dibindedirler. Bütün o bir çafirlerin irin cerahat kan akıntılar nereyler? منافقل آتاشن انیچ سم مہیندر منافق نیڈن چنچو چھفرین ایم بیوجن اسلام چھفر لرینجر شرکین ددیر سوار بسم اختر شرقین yoktur bir küçücük şirk girdi کچھ işin bitti sen Onu için dikkat edelim. Şirk nedir? Şirkin de ehli sünnete göre şirk-i akbar var, şirk-i azgar var. Büyük şirk, küçük şirk. Küçük şirk insanı dinden çıkartmaz. Yani o bir adı nedir? Büyük günahtır. Azabı hak eder ama ebedi ataşı hak etmez. Tevhid kurtarır onu. Büyük şirk nedir? Ee, azabı hak eder, ebedi ateşte kalır. Şefaat işlemez ona. O işini işler. Küçük şirktir bu. Bu da nedir? Müşriklerin bazı amelleridir. Asıl Allah'a şirk değil. Allah'a şirk meselesi tehlikeli meseledir. Yani Allah'a şirk nedir? Bunu da bir açıklayalım dersi bitirmeden önce. Yani Allahu u Teala'nın sadece zati yapabilecek işi başkasına nispet etmektir. Doğru mu? Yani Allah'ın fiilleri var. Sadece Allah Teala yapabilir o olarak. Yaratandır çünkü. Sen bunu başkasına versen ne oldu Allah kurusun? Şirk oldu. Yani kimsenin mededine yetişebilir? Sadece Allah Teala. Eydir başkasından istesen onu? Şirk koştun. Ortak koştun. Yani şirk bizim avamda zaten sadece ortak anlaşılıyor. E bu da bir de ortaklıktır yani. Yani Allah Teala'nın işini başkası da yapabilir. Ha bir derecede düşügin yapar ama yapabilir. Şirktir. Ama bir tanesi diğer bize olur. İnsan sana yardım edebilir. Evet. Ammar kardeş buradadır. Muhammed kardeş buradadır. Ben yıkıldım kursu'dan. Ya Ammar ya Muhammed gelin benim elimden kaldırın. kaldırabilirler mi? Ben bunlardan isteyebilir miyim? isterim. Ama Ammar burada yoktur. Ben düştüm ya Ammar yetişmene. Nedir bu? Şirk yaptın. Kim seneye yetişir düştüğünde? Sadece Allahu Teala. Yani bu fiil sadece Allah'a hastır. Başkasına versen ne olur? Şirk olur. İbadetini sen kime yönlendirebilirsin? Sadece Allahu Teala. Başkasına yönlendirirsen ne olur? şirk olur. Onun için şirk tehlikeli bir şeydir. Şirkten uzak durmamız lazım. Şirkin fıkhını çok iyi bilmemiz lazım. Bir de şirkin fıkhını tevhidi anlamayanlardan öğrenemeyiz. Çünkü alimler diyorlar fakidu şey ilaytu bir şey bir terenin mülkü değilse veremez onu. Benim cebimde para yoktur. Sana para keşpeş yapabilir miyim? Al para diyebilir miyim sana? Diyerim laftan. Ama bende yoktur ne vereceğim sana? Onun için tevhidi bilen şirki iyi bilir. Tevhidi bilmeyen şirke düşer. Bu bizim kardeşlerimiz var ya Müslümanlar kardeşlerimiz. Bizim camiada yaşıyorlar. Bunlar tevhidi hakkıyla bilmedikleri için şirke düşüyorlar. Eşker şirke düşmeseler de Ufak tefek şirke düşürür. Bir kısım şirkleri de Allah kurusun, ebedi cehennemde koyan şirklerdir. Zahiri o amellerin bile zahiri amellerinin bile İslami klifle şeytan taklim etmiş onu, ama onun içinde şirk var. Bunu چیم ayırır Bunu melekler yazar çan, bunu benden senden ایر ایر ایر Yazar. Onun için nasıl dedik ayete, Islam'dan başka bir آزارن gelsen nedir İslam کبھیل سین ندیر Onun için sen şeytan gelirsene ne د Resulullah'ın sünneti dengel gelmen cel, lazım. Ancak terazide senin kabul olunur amelin. Ama bazen gelir şeytan kendi sünnetini Resulullah'ın sünneti gibi gösterir sana. Kabul ettirir seni. İşte sünneti bilmeyen bid'ate düşer. Tevhidi bilmeyen şirke düşer. Şimdi anlaşıldı mı? Bizi tenkil edenler Niye biz önce asas meseleden devam ediyoruz? Yani şimdi bu bir bineye benzer. Biz temel atıyoruz. Ondan sonra bineyi kalkıyoruz. Ondan sonra iç malzemelerini lukusu yapacağız. E, farklı yapacağız. Bu sonra iştir. Ama ben temelini sağlam atmadan sonra ince binanın ince malzemelerine ne kadar yatırım yazsam ne yazar? Ha? Zamanla o bine çöker. Ama temelini ne kadar sağlam atsam ondan sonra bineni ne kadar süslesem ben abesle iştigal etmemişim. Gerçek bir yere yatırım yapmışım. işte bizim de tevhidi anlatmamız. Sünneti anlatmamız budur ki şirke ve bid'ate düşmeyelim. İşte bid'ate düşen insanlar he, ne yapıyorlar? Allah kurusun. Zenn ediyorlar. Rabbil aleminin karşısına salih amelden gidiyorlar. Neyle karşılar? karşılaşırlar? قُلْ هَلْ اُنَبِّئِكُمْ بِالْأَخْسَرِينِ اَعْمَالًا Allah kurusun. O ayetten karşılanlar. Âlimlerimiz diyor ki en şiddetli ayet Kur'an-ı Kerim'de budur. cehennem Zokum azabı اَتَشِ فِيلًا بلardan daha şiddetlidir. Çünkü neden? Çafir zaten biliyor ataşa gidiyor. Ataşa da inanmıyor diyelim. Anlatabildim mi? Ama sen zannediyorsun salih amelden sünnet-i seniyye ile geliyorsun Allah-u Teala'nın karşısına ortaya çıkıyor? Amelin kabul olmadı. En kötüsü budur. Şansımız var mı? Ya Rabbi bize bir fırsat daha ver. Çafirler soranlar orada. Çafirler diyenler Bizi çevir ya Rabbi bir salih amel işleriz. Heyhat, heyhat. İmkanı yok. O şansı kaçırdınız. Onun için bizim dönüş şansımız olmadığı için biz işi alıyoruz. Biz önce temelimizi sağlam atıyoruz. Ondan sonra üzerindeki amellerden amel ederiz. Bu aynen neye benzer? Bir tenenin Allah korkusu, iman kalbinde yerleşmemiş. Sen ona gel sakkal de şer var diye ne yazar ona? İşler mi ona? İşlemez. Ama onca kalbinde tevhidi oturt, imanı oturt. O ondan sonra kendisi arar sünneti seniyeyi. Kendisi arar salih amelleri nasıl adam Tevhidi anlamışlar. Sünneti anlamışlar. Ha? Biz tevhid sünnet dedik karşısında bunun zıtlarını da daha iyi bizden biliyorlar. Çünkü otomatik birbirlerine bağlıdır. Bunu anladın onu anlarsın. Ne yaptılar bunlar? Bedir, Ühud, Handak, Fethi Mecce için hazırlandılar. Ondan sonra çiğ umbratorluğu çöktürdüler. Kimidir liderleri? Darül Arkam'ın talebeleridir. İşte bu de buradan ilham alarak ne yapıyoruz önce tevhid iman sünnet ondan sonra detaylara geçeceğiz evet bugün de bu kadar inşallah önümüzdeki derslerde devam edeceğiz inşallah vaad ve vel vaid dersine elhamdülillah rabbil alamin